müştehid alimlerimizden bir diğeri olan İmam-ı Şafi'yi rahimahullah, onun görüşlerini dile getireceğiz. İmam-ı Şafi'den gelen nakiller oldukça fazla ve güzeldir. Şafi'i mezhebinin müntesipleri bu nakillerle en fazla ve en iyi şekilde amel eden insanlar olmuşlardır. İbn-i Hazm şöyle demiştir taklit edilen fakihlerin bizzat kendileri taklidi kabul etmemişlerdir. Lütfen bu sözü önemseyelim. İbn -i Hazm Rahimahullah diyor ki: Taklit edilen fakihlerin bizzat kendileri taklidi kabul etmemişlerdir. Onlar öğrencilerini taklitten sakındırmışlardır. Bu hususta en fazla titizlik gösteren de İmamı Şafii rahimehullah'tır.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 Bu durumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in hadisi benim görüşümdür. Aynı İmam Abu Hanife'nin hadis sahihse benim mezhebim odur demesi gibi zaten aynı söz İmam Şafii'den de naklediliyor. Yine İmam Şafii Rahimelullah bir başka sözünde diyor ki Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir.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 kendisine hak belli olduktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse. Aysel ve Dolayısıyla, o da diyor ki, Müslümanlar şu onu da ittifak etmişlerdir ki, Allah Resulü ve sünneti açıkça belli olduktan sonra, onu başka birinin sözü için terk etmesi, hiç kimseye helal değildir. Hiç kimseye helal değildir. Yine bir başka sözünde,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 Sünnete ters bir şey bulursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel edin. Benim görüşümü bırakın. Bir başka rivayette ise ona uyun, başkasının sözüne uymayın demektedir. İmam-ı Rahimehullah Onun bu sözleri dipnot vakit almasın diye yani kaynakları belirtmiyorum. Ancak Haber verecek olursam Mesela Beyhaki'nin sünneninde var Şarani'nin yine de var Yine İbni Asakir Tarih-ü Dumeşk'de var İbni Kayyum'un İbni Kayyum'un İbni Kayyum var İbni Kayyum'un 361. sayfada El-Sülani'de var el hare Kelam, Hatib Kelam Hatip El-İhticâb-i Şafi'nin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 <Gülüyor> hadis sahih olduğunda o benim mezhebimdir. Biliyorsunuz, daha önce de söyledik. Bu hem İmam-ı Buhari'den hem i̇mam şafiden Şafii'den nakredilmiştir. Fe <Gülüyor> izâ sahâl hadis mezhebi. Hadis sahihse o benim mezhebimdir.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 Yine İmam-ı Şafi'nin bir başka sözü ise şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan sahih bir hadise rağmen, benim ona ters bir söz söylediğimi görürseniz, biliniz ki aklım gitmiştir. Allahu Ekber, Allah ona rahmet etsin, Allah ona rahmet etsin. Gerçekten şu hassasiyeti görüyor musunuz arkadaşlar?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 hicri 4. asra kadar aslında taklit hastalığının olmadığını ancak hicri 4. asırdan sonra bir donukluğun bir taklidin ve e, körü körüne birilerine e, taassup ederek bağlılığın olduğunu görmekteyiz ve bu da bu ümmetin silkinip kendine gelmesinde hak ettiği veya layık olduğu noktaya gelmesinde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 Yine i̇mam Şafii Şafii bir başka sözünde Resulullah ve Vesselam'ın hadisine muhalif olan bütün söz ve görüşlerimde Resulullah ve Vesselam'ın hadisi uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin. Dikkat ediniz. Resulullah ve Vesselam'ın hadisine muhalif olan bütün söz ve görüşlerimde Resulullah ve Vesselam'ın hadisi, sözü uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin. Allah Resulü ve Vesselam beni Allah Resulü ve Vesselam uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin buyuruyor i̇mam Şafii Rahimahullah. Yine i̇mam Şafii'nin bir başka sözü ise şöyledir. Benden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 ve bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olan bir kimsenin yapacağı bir şey olmadığını ortaya koymuştur. Allah ona rahmet etsin. Yine İmam Şafii bir gün bir hadis rivayet etti. Mecliste bulunanlardan birisi ona, ey İmam!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 ''Eğer ben bir hadis görüp de ondan yüz çevirirsem, benim deli olduğuma şahitlik ediniz.'' Yani biliniz ki ben delirmişimdir. Allahu Ekber. İmam-ı Müzeni, El-Üm kitabına yaptığı muhtasarın başında da okuyucularına İmam-ı Şafi'nin hem kendisini hem de başkalarını taklit etmekten nehyettiğini belirtir. Kimdir İmam-ı Müzeni?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 kitap kaleme alınmasını hoş görmezdi. O, hadise bağlılık konusunda şöyle diyordu. Beni taklit etme. Maliki, Şafii, Evzay'i, Sevri'yi de taklit etme. Onlar bilgiyi nereden aldılarsa sen de oradan al. Dikkat ediniz. Ahmet İbn Hanbel Rahimahullah diyor ki beni taklit etme.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 Dersin önceki bölümlerinde bu sözünü hatırlatmıştık hatırlarsanız. Biliyorsunuz taklit ve çeşitlerini zikrederken dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ancak dedik ki Allah Resulü ve Vesselam'a uymak taklit değildir, ittiba etmektir. Ahmet İbrahim Bey'in bu sözünü de nakletmiştik. Allah Resulü ve Vesselam ve onun ashabına uymak taklit değil, tabi olmaktır diyor. Çünkü Ali İmran Suresi 31. ayette Rabbimiz de buyuruyor. قُولْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِفْكُمُ اللّٰهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De Deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ابtedû billedeyni min ba'di Ebu Bakır ve Umar Benden sonra şu iki kimseye uyunuz Ebu Bakır ve Umar. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabına uymak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 Yine Ahmet İbni Hanbel Rahimeullah bir başka sözünde Kim Allah Resulü ve Vesselam'ın hadisini kabul etmezse o helakın eşiğindedir demiştir. Kim Allah Resulü ve Vesselam'ın hadisini kabul etmezse o helakın eşiğindedir. Yani helak olacaktır. Bütün bu sebeplerden dolayı müştehit alimlere bağlı olanlar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 Tabii ki biz Şiiler gibi masum imam inancı taşımadığımız için ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti istisnasız bir kişide toplanmıştır diyemeyeceğimiz için bizzat Allah Resulü ve Vesselam döneminde yaşayan ashabın kendisi bile bazı konular kendilerine kapalı kalabiliyordu, işitmemiş olabiliyorlardı ya da bildikleri halde unutmuş olabiliyorlar. bunların inşallah burada zikredeceğiz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 Az önce ismi geçen İhsan bin Yusuf rukuya giderken ve rukudan doğrulurken ellerini kaldırıyordu. Çünkü biliyorsunuz Hanefi mezhebi onların Abdullah bin Mesut'tan getirdikleri bir delil var, eee, el raf'eyedeyn ile ilgili yani elleri kaldırma ruku'dan önce ve sonra. Ancak bizzat onun talebelerinin ruku'dan önce ve sonra el kaldırdıkları ile ilgili deliller vardır.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 içlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabul kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar. Allah Subhanahu ve Teala kendi adına kendi şanına yemin ederek Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kalıp, Hani diyor ya ayette fe entezatun fi şey'in faruduhu ila Allah ve'r-Rasul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 Bunu ise o insanlara kim ve nefret duydukları için yapmamışlardır. Aksine onları sevip değer verdikleri insanlardır. Ancak gönüllerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi daha ileri ve onun emri bütün yaratıkların emrinin üstündedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri ile başkalarının emri çatışınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri ile başkalarının emri çatışınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Yanlış iştihadın sorumluluğu bağışlanmış olsa bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalif görüş bildiren alimlere duyulan sevgi ve saygı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine uymaya engel olmaz. Yani bir müştehit iştihadında yanılmışsa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 Bunu deyince adam şöyle karşılık verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri elbette dedi. Ondan sonra İbni Ömer o adama dedi ki artık git dedi. Sa'd İbni İbrahim yani Abdurrahman İbni As'ın oğlu bir adam hakkında Rabia bin Ebu Abdurrahman'ın görüşüyle hüküm verdi. Dikkat ediniz. Abdurrahman bin As'ın oğlu Sa'd İbni İbrahim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 yanlış olduğunu ortaya koyan bir hadis aktardım. Bunun üzerine Sa'd Rebi'a'ya bu İbni Ebu Zib'dir. Güvenilir bir ravidir. Bana Resulullah Aleyhisselatü ve verdiğim hükmün aksine bir hadis nakletti dedi. Rebi'a ona sen iştihad ettin ve hükmün geçerli oldu. Yani Rebi'a ona diyor ki ne? Tamam diyor. Resulullah Aleyhisselatü ve senin hükmüne muhalif bir haber geldiyse bile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 Resulullah Aleyhisselatü sünneti mevcuttu. Bir gün kendisine halife Ömer İbni Abdülaziz fıtır sadakasının kıymet olarak verilebileceğini söylüyor dendiğinde dedi ki Fesubhanallah ben size Resulullah diyorum Aleyhisselatü Vesselam siz bana Ömer İbni Abdülaziz diyerek cevap vermiştir. <gülüyor> Dikkat ediniz Ahmet İbni Hanbel elinde